Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ve barik ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'a'vun bi ihsanin ila yevmi din amma ba'd Bugün 23 Kasım 2012 Cuma Şeyh Muhammed Abdil Abdilvehhab Rahimahullah'ın Nevaqidul İslam adlı eserinin muhtasar şerhi Derslerimizin ikinci dersi Evet En son İslam'ı bozan hususların İslam'ı bozan şeylerin ikincisinde kaldık. Evet Şeyh rahimeullah diyor ki: el ikincisi men ja'ale beynehu ve beyne Allah ve sa'ita yed'uuhum ve yes'aluhum eş-şefaa'ate ve yetevekkelu aleihum ve İkincisi diyor, kendisi ile Allah arasında vasıtalar, aracılar koyup onlara dua eden Onlardan şefaat isteyen ve onlara tevekkül eden kimse icma ile kafir olur. Evet tekrarlıyorum. Şeyh Rahim Allah diyor ki, kendisiyle İslam bozan hususların ikincisi, kendisiyle Allah arasında vasıtalar aracılar koyup onlara dua eden, onlardan şefaat isteyen ve onlara tevekkül eden kimse icma ile kafir olur diyor Rahim Allah. Evet bu e, ibadetin Allah'tan başkasına yönelik olarak yapılmasından dolayı şirktir kardeşler. Şimdi bu Şeyh Rahimullah İslam'ı bozan hususların ikincisi olarak verdi. İşte aracı koyup onlara dua edip onlardan şefaat istemeyi. Neden? Çünkü Allah'tan başkasına ibadeti yapmak şirktir. Dolayısıyla dua ibadettir. Dua ibadettir. Tevekkül ibadettir. Dolayısıyla bunları Allah'tan gayrısına yapmak şirktir. O yüzden şeyh burada ne diyor? Dikkat edin. Aracılar koyup onlara dua eden, şefaat isteyen ve tevekkül eden. Dolayısıyla bunun İslam'ı bozan bir husus olduğu açıktır. Çünkü bu ibadetin Allah'tan başkasına yönelik olarak yapılması demektir. Bu da şirktir. Daha önce de geçti zaten. Ne demiştik biz? İbadetlerin Allah'tan gayrısına yapılması nedir? Küçük şirk midir? Büyük şirk midir? Büyük şirktir. Evet kardeşler. Şimdi e burada Şeyh'in sözünü anlamanız için şuraya dikkat edin. Bakın şimdi Şeyh burada dikkat edecek olursanız Şeyh burada kendisiyle Allah arasında vasıtalar koyan mı diyor? Hayır. Ne diyor? Bakın kendisiyle Allah arasında vasıtalar koyan demiyor. Ne diyor? Kendisiyle Allah arasında vasıtalar koyup onlara ne? Dua eden. O yüzden biz geçen dersimizde ne dedik? Mücerre tevessül nedir? Bidattır dedik. Doğru mu? Mücerre tevessül bidattır dedik. O yüzden Şeyh bunu tevessüle örnek vermiyor. İslam'ı bozan ikinci husus tevessüldür demiyor. Yani aracı koymaktır demiyor o yüzden. Ne diyor kardeşler? Aracı koyup onlara dua eden, şefaat isteyen ve tevekkül eden kimse diyor. icmaen kafir olur. Görüyor musunuz? E, muhakkik alimlerin cümleleri ne kadar dakik ilmi cümleler. Bu kısmı anladık mı? Evet. Bu kısmı anladık değil mi? Evet. Kendisiyle ara, Allah arasında vasıtalar koyan demiyor. Ne diyor? Kendisiyle Allah arasında vasıtalar aracılar koyup onlara dua eden, tevekkür eden, şefaat isteyen diyor. O yüzden İbni Teymiyye Rahimullah da e, Mecmul Fetavada diyor ki kardeşler, melekleri ve peygamberleri diyor dikkat edin, melekleri ve peygamberleri kendilerine dua edeceği tevekkül edeceği günahların bağışlanması, kalplere hidayet bahşedilmesi, sıkıntıların giderilmesi ve ihtiyaçların sağlanması gibi menfaat sağlamaları ve zararı def etmeleri dileyinde bulunacağı vasıtalar edinen kimse Müslümanların icmasıyla kafirdir diyor. O yüzden mücerret vasıta değil. Tamam? Bakın bir daha size Önemlidir. Çok ilmi bir cümledir Şeyhul İslam'ın. Diyor ki, melekleri ve peygamberleri kendilerine dua edeceği, tevekkül edeceği, günahların bağışlanması, kalplere hidayet bahşedilmesi, sıkıntıların giderilmesi ve ihtiyaçların sağlanması gibi, menfaat sağlamaları ve zararı def etmeleri dileğinde bulunacağı vasıtalar edinen kimse, işte bu şekilde vasıta edinen kimse diyor, Müslümanların icmasıyla, Kafirdir diyor rahimallah. Hatta Şeyh Süleyman İbni Abdülvehhab da e, kitabı tevhide yaptığı şerhte Teysirul Azizel Hamid'de bu icma ile ilgili bir talikte bulunuyor. Ve diyor ki bu diyor sahih ve dinde zorunlu olarak bilinen bir icmadır. Bu sahihtir ve dinde zorunlu olarak bilinen bir icmadır. Hatta sonra diyor ki dört mezhepten ilim adamları ve sair alimler mürtedin hükmü konusunda Allah'a şirk koşan kimsenin yani Allah ile birlikte başka varlığa ibadet türlerinden herhangi birini yapan kimsenin kafir olduğunu belirtmişlerdir diyor Teessür-ül aziz şimdi kardeşler e, burada e, şöyle bir fayda var dikkat edilmesi gereken hem dikkat edilmesi gereken bir nokta hem de fayda babından bakın şimdi şöyle bir soru atın ortaya Peygamberler vasıta mıdır insanlarla Allah arasında? Cevap? Evet. evet. Deriz ki burada tafsil var. Peygamberlerin vasıta olmasını söylemenin iki manası vardır. Bundan yani peygamberler vasıtadır sözünün iki manası vardır. Bu sözden iki şeyden biri kastedilir. Bu manaların biri doğru manadır, sizin kastettiğiniz mana. Çünkü siz evet derken neyi kastettiğinizi biliyorum. Do birisi doğru manadır, birisi batıl manadır. Doğru mana nedir? Peygamberlerin insanlara şer'i hükümleri nakletmeleri anlamıyla vasıt olmalarıdır. Doğru mu? Bu doğru olan bir vasıtadır. Eğer vasıtadan kasıt peygamberlerin insanlara şer'i hükümleri nakletmeleri anlamı kastediliyorsa bu doğru bir vasıtadır. Batıl olan mana ise işte Allah katında insanlara aracılık yapmaları için ibadet olunmaları anlamıdır ki bu büyük şirktir ve Kureyş kafirlerinin fiilidir. Veya bidat bir yönü vardır işte zatla tevessül ederek araya aracı koymak vesile koymak gibi bu da bidattır. İlki de neydi işte ona aracılık koyup işte ibadet olunmaları şeklinde bu Mekkeli müşriklerin kureş kafirlerinin fiilidir. Bir de işte daha sonra bidat olan tevessülün ortaya çıkması var. İşte bu anlamlar batıl anlamdır. Ama hak an, anlam, doğru anlam peygamberlerin insanlara şer'i hükümleri nakletmeleri. Bu anlamda peygamberler bizim için vasıtadırlar, aracıdırlar. Bu faydayı bu şekilde e, belirtmiş olun. Bir de tembih var burada kardeşler. Bakın, e, şimdi dikkat edin. Kim hatırlatacak İslam'ı bozan hususların ilkinin ne olduğunu? Kim hatırlatacak bize? Allah'a tutmak. Ama Allah e, şöyle, şeyhin... Şeyh'in tam sözü aklınızda mı? <gülüyor> Eşşirku fi ibadetillahi teala. Doğru mu? Allah'a ibadette şirk koşmak dedi. Evet. Doğru mu? Evet. Evet. Şimdi evet. bakın dikkat edin. Dikkat edin. Burada bir soru soracağım. İlk husus geçen derste işledik. Şeyh dedi ki İslam'ı bozan ilk husus Allah'a ibadette şirk koşmak. Doğru mu? E şimdi ikinci hususla ilk husus arasında ne fark var? Şimdi ikinci hususta da Allah'a ibadette şirk koşmayı anlatıyor Şeyh. Doğru mu? Ne diyor? Onlara dua etmek diyor. Tevekkül etmek değil mi? Yani ibadet etmek. Anladık mı? İşgal problem kısmını anladık mı? Problem noktasını. O yüzden bakın bu problemi şu şekilde anlatıyoruz. Bakın tembih babından diyoruz ki şeyhin İslam'ı bozan birinci husustan sonra bu birinci hususa dahil olmasına rağmen bu ikinci hususu ayrıca zikretmesinin ele almasının bir sebebi vardır. Yani biz hus birinci hususa bakıyoruz. Allah'a ibadette şirk koşmak diyor. İkinci hususa bakıyoruz. Allah'tan gayrısında, yardım et Allah'tan gayrısında dua etmek, onlardan şefaat istemek, tevekkül etmektir diyor. İkisi de ibadet halbuki. İkisi de, de ibadette şirk. Birinci hususta, ikinci hususta. Ancak bakın bu ikinci husus, birinci hususa dahil olmasına rağmen şeyhin bunu ayrıca ele almasının sebebi vardır. Orada nedir kardeşler? Bunun sebebi, yani şeyhin İslam'ı bozan birinci husustan sonra bu birinci hususa dahil olmasına rağmen bunu ayrıca zikretmesinin, ele almasının sebebi, öneminden ve insanların sıklıkla işlemelerinden ötürü vurgulamak istemesidir. Şeyh bunu vurgulamak istemiştir. Yani bu husus çok fazlaca vuku buluyor. O yüzden siz bakın yeryüzünde e, muvahhid olmayan insanlara veya tevhid tam anlamıyla oturmamış insanlara bakın. Allah'tan gayrısına ibadet edilir mi dediğinizde hayır derler. Birinci hususun anlam bakımından hiçbir problemi yoktur onların indinde. Ama bir bakıyorsun adamlar ne yapıyor? Gidiyorlar Allah'tan gayrısına dua ediyorlar. Sanki dua ibadet değilmiş gibi. Görüyor musunuz? Anladık mı ince noktayı? Yani şeyh ne kadar muhakkik ve düşünceli bir ilim ehlidir. O yüzden bugün bakın bütün e, yeryüzünde Allah'tan gayrısına ibadet eden insanlara işte e, bunlar mesela işte bazı tasavvufçuların bazı kısımlarıdır. Bunlar Allah'tan gayrısına e, ibadet ederler. Ama sorsam bunlara desen ki Allah'tan gayrısına ibadet etmenin hükmü nedir? Şirktir derler. İcmaen bütün tasavvuf ehli bunu söyler. Der. Ama gelin görün ki Allah'tan başkasından şefaat isterler, Allah'tan başkasına dua ederler, Allah'tan başkasına tevekkül ederler şeyhlerine vesaire Sıkıntılarımı giderecek şeklinde şeklerine ne yaparlar? Tevekkül ederler. O yüzden ilkine dahil olmasına rağmen, ilk hususa dahil olmasına rağmen bu ikinci hususu ayrıca zikretmesi şeyhin fıkhından dolayıdır. Çünkü neden? Bu insanların sıklıkla işlemelerinden ötürü ve öneminden ötürü bunu ayrıca bir ikinci husus olarak zikretmiştir. O yüzden bunu Kur'an'da çok bulursunuz kardeşler. Kur'an'da da çok bulursunuz. Allah önce meleklere düşmanlık edenlerden bahsediyor. Sonra ne diyor? Cibril'e de Mikail'e de diyor. Görüyor musunuz? Ayrıca ne yapıyor? Zikrediyor. Çünkü o, o meleklere karşı özel düşmanlıklar söz konusu. Halbuki Cebrail de meleklerden olmasına rağmen Allah önce meleklere... Diyor sonra ile düşmanlık ederse diyor. Allah da kafirlerin düşmanıdır diyor. Yani bu Kur'an'ın uslubunda da mevcut. Şeyh bu uslubunu Kur'an'dan almıştır. O yüzden e, hep muhakkik alimlerin, geçen derste de söyledik, muhakkik alimlerin devamlı cümleleri çok önem arz eder. Ve düşünülerek, e, üzerinde tefekkür edilerek ifade edilmiş cümlelerdir. Yazılmış eserlerdir. Anladık mı kardeşler? Evet. Evet. E, şimdi... E, dikkat, e, dikkat edecek olursanız biz aslında e, Şeyh'in bize vermek istediği mesajı anladık. E, Şeyh'in bize vermek istediği mesaj işte Allah ile kendi arasında vasıtalar edinip onlara dua eden onlardan şefaat isteyen ve tevekkül eden kimsenin işlediği bu filinin küfür olduğunu söylüyor ve icmaen kafir olur diyor Şeyh. Olayı anladık ve sebebini de söyledik. Neden kafir olur? Çünkü bunlar ibadettir. İbadet Allah'tan gayesine yapılması şirktir. Bu kadar. Aslında bu itibariyle konu bitiyor şeyhin verdiği mesaj olarak ancak burada çok önemli ee, hususlar var değinmemiz gereken. Şimdi şeyhin cümlesine baktığımızda şeyh üç husustan bahsediyor kardeşler. Birincisi şefaat, ikincisi ee, tevek, dua, üçüncüsü tevekkül. Dikkat edin cümlesinde bu üçü var değil mi? Onlara dua edip onlardan şefaat isteyip onlara tevekkül eden ve bu bağlamda aracı koyan ne? Kafirdir diyor. O zaman kardeşler bu üç hususa değinmemiz gerekir. Çünkü bu üç hususta yine bazı gafil olunan, bilinmeyen, önemli ve ince detaylar var. Anlaşılmayan, karışık gelebilen, eksik gelebilen veya yanlış bilinen problemler var, hususlar var. Fıkıh edilmesi gereken ilmi ıslahlar var, aynı geçen derste olduğu gibi. O yüzden diyoruz ki biz bu üç meseleyi ele alacağız ve dersi bitireceğiz. Birinci meselemiz dua, ikinci meselemiz şefaat, üçüncü meselemiz tevekkül. Hepsinin altında önemli bazı başlıklar, çok ince ilmi ve hayati detaylar söz konusu. Bunlara tek tek değinip dersi bitireceğiz. Birincisi dua. Şimdi bakın, yine muhatap alınarak gidelim sorulu cevaplı. Şimdi öncelikle dua, e, dua, dua, lugatta kardeşler, Falan bir kimseye seslenme, çağırma anlamındadır. Mesela basit bir örnek vereyim. Evde oturuyorum. Yan odada veya 2 e, metre, 3 metre ilerimde e, beni duyan bir e, evladım var. Oğlum bana su getir diyorum tamam mı? Ne yapıyorum bu kimseye? Sesleniyorum, çağırıyorum. Buna ne denir? Buna dua denir kardeşler. Bakın buna dua denir. Bitti bu kadar. Açıyorum şimdi. Mesela biri... ...falan kişiyi çağırdım... ...falan kimseye seslendim... ...dediği zaman... ...bunu Arapça nasıl ifade eder kardeşler? Mesela benim ya, yanımda... Ben, ...benim yanımda diyelim ki... E, ...Ahmet var. Ahmet'e diyorum ki... ...Ahmet, ben... ...Muhammed'i çağırdım... ...Ömer'i çağırdım... ...Ömer'e seslendim. Bunu hangi cümleyle ifade eder? Da'autu Umar'a der mesela. Ömer'i çağırdım, Ömer'e dua ettim der. Tamam? Ömer'e dua ettim der. Neden? Çünkü dua nedir lügatta? Seslenme, çağırma. Anladık mı? Bu manayı mesela mesela lügat alimlerinden Allame el-cevheri nakletmiştir. Mesela El-Feyyumi el misbahul ül diyor ki kardeşler bakın Zeyden, ve Zeyde dua ettim demek Zeyde Dua ettim demek Onu çağırdım yönelmesini Bana dönmesini istedim demektir diyor Buradan da ne anlıyoruz? Dua neymiş? Bir insana seslenmek yönelmek İstersen bu hemen yan odadaki bir insan olsun Onu çağırdığın zaman Ey Ahmet buraya gel dediğin zaman ona dua etmiş olursun Anladık mı? Er-ragıb de mesela el-asvahani Aynı şekilde bunu net bir şekilde söylüyor. Diyor ki dua ve nida yani çağırma aynı manadadır diyor. Dua ile nida yani çağırma diyor aynı manadadır. Yani dua eşittir çağırma. Nida. Bakın bu lügatta ma'ruftur. O yüzden bunun inkarı batıldır. İlmi hiçbir yanı yoktur. Ve bunu biz Lugat alimlerinden de El-Feyyumi olsun, el olsun, El-Cevheri'den olsun naklettik. Ancak bakın dikkat edin kardeşler. Duanın nida etmek yani seslenmek manasında kullanılmasına şu ayetlerde delalet etmektedir. Bakın Allah Azze ve Celle Ali İmran 38'de buyuruyor ki kardeşler Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Ne dedi yani? Dua yani. Eşittir. Seslendi. seslendi. Anladık mı? Bakın. Şimdi şu ifadelere dikkat edin. Çok ilmi bir noktalar. Bakın. Dikkat edin. Başka bir ayette de Allah buyuruyor ki Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriya iz Rabbihu rabbehu nidâen hafiyyâ. Dikkat edin. Bakın şimdi. Bu ıslahları yakalayın. Bazı problemlere değineceğiz şimdi. O problemlerin anlaşılması için bu ıslahların yakalanması lazım. Şimdi ne diyor Allah Meryem 2-3'te? Bu Rabbinin Zekeriya kuluna rahmetinin anılmasıdır. Hani o, yani Zekeriya, gizli bir nida ile Rabbine nida etmişti. Bakın, Arapçası nida etti geçiyor. نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَّ Şimdi Zekeriya ne yapmış kardeşler? Rabbine gizli bir nida ile nida ediyor. Tamam mı? Bu Meryem kaç? 2-3. Doğru mu? Sonra Zekeriya diyor ki, bakın dikkat edin. Velem evet. ekun bidua'ike Rabbi şakiyya. Rabbim, sana ettiğim dua sayesinde hiç bedbaht olmadım. Meryem 4'te. Ne oldu şimdi kardeşler? İlk ayette ne dedi? Evet. O Rabbine gizli bir nida etti. Doğru mu? Sonra ne dedi? Rabbim ben sana duamda hiç bedbah olmadım. Şimdi Meryem 2-3'te Zekeriya'nın Zekeriya'nın Rabbine nida ettiğini söylüyor. Meryem 4'te de Zekeriya diyor ki Rabbim sana ettiğim dua ile hiç bedbah, ol, bedbah olmadım. Zekeriya duayı şey pardon nidayı ne diye isimlendiriyor? Dua diye isimlendiriyor. Anladık mı? Evet. Zekeriya du nidayı dua diye isimlendiriyor. Evet. Şimdi o zaman bu ayet bize neyi gösteriyor? Bu ayette nidayı dua olarak adlandırılma söz konusu bunu gösteriyor. Yani dua eşittir çağırma veya çağırma eşittir dua. Bakın Enbiya suresine bakıyoruz. Dikkat edin şimdi. Ve Eyyûbe iz nâda rabbuhû Ennî masani yeddur ve ente Şimdi Eyüp Aleyhisselam'a hastalık geldiğinde zarar geliyor değil mi? Bunu zarar diye isimlendiriyor. Hani Rab Eyyubi der an. Hani Rabbine demişti ki: "Başıma bir dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisin." Şimdi burada Zekeriya ne yapıyor kardeşler Rabbine? Sıkıntısını anlatarak bunu kaldırmasını dua ediyor, doğru mu? Doğru. Evet. "Başıma bir dert geldi. Sen merhametlerin en merhametlisin." Yani merhamet sıfatı ile Allah'tan kendisine merhamet etmesini ne yapıyor? Evet, istiyor. Var, ha, evet. Peki bu, bu duayı, yaptığı bu duayı, ney dua? Başıma dert geldi, sen merhametlerin en merhametlisin. Bu duayı ne diye isimlendiriyor? Nida diye. Bakın dikkat edin. Ve Ayuba iz nade, nida etti. Rabbhu en nimesseni yduru ve en serhamur rahimin. Ayıbu da an, hani Rabbin'e başıma bir dert geldi, sen merhametlerin en merhametli sisin diye nida etmişti. Yani dua etmişti. Anladık mı? Şimdi demek ki kardeşler demek ki nida ifadesi nida seslendi, çağırdı yani dua etti. Demek ki nida duaymış. Bakın bir ayet lazikle diyorum. Nur 63 bu çok önemli. La tec'alu du'a er-resuli beynekum ke du'ai ba'dikum ba'dah. Peygambere kendi aranızda birbirinize dua ettiğiniz gibi dua etmeyin. Arap Arapçası böyledir. Ama biz Türkçe'de bunu nasıl meallerde tercüme ediyoruz? Ki öyle etmek zorundayız. Çünkü eşit mana. Peygamber'e kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi ne yapmayın? Çağırmayın. Yani kendi aranızda seslendiğiniz gibi seslenmeyin. Doğru mu? Evet. Ama ayette ne dedi? Dua ettiğiniz gibi dua etmeyin. Çünkü seslenme eşittir ne? Dua. Evet. Seslenme eşittir dua. O yüzden kardeşler yeryüzünde birbirine seslenen annenin aşağıdaki oğluna oğlum bana bak kaldan bir ekmek al diye bağırıp sepet indirmesi oğluna dua etmesidir. Birisinin hanımına mutf mutfakta yemek yapan hanımına seslenerek ondan bir bardak su istemesi ona dua etmesidir. Yanındaki arkadaşına bakar mısın demesi ona dua etmesidir. Tamam bunu anladık. Yani günlük hayatta da çağırmak eşittir duadır. Öyleyse kardeşler bugün ölülere seslenenler onlara ne yapmış oluyorlar? Dua etmiş oluyorlar. Anladık? O yüzden mesela ıslahları allak bullak ediyorlar. Tamamıyla ıslah da cehalet söz konusu. Lafızların ne anlama geldiği bilinmiyor. İlmi olarak fıkh edilmemiş. Şimdi adam bir ölüye seslendiğinde bak sen Allah'tan gayrısına dua ediyorsun dedinde Yok ben dua etmiyorum onu çağırıyorum diyor. Yani ne dediğini bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Anladık mı? Evet. O yüzden. O yüzden yeryüzünde bugün birbirini çağıran herkes birbirine dua etmiştir. Ama Allah duanın bir kısmını yasaklamıştır bir kısmını mübah kılmıştır. O ayrı bir kısım. Anladık mı? Orası ayrı. Evet. Öyleyse bugün ölülere seslenenler onlara dua etmektedirler. Allah Azze ve Celle de belli hususlarda kendisinden başkasına dua etmenin ne olduğunu söylemiştir? Şirk olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla bugün uzaklardan ölülere seslenip de onlardan bir şeyler talep eden kimseler ölülere dua etmişler demektir. İşte biz onlara dua etmiyoruz, sadece sesleniyoruz demek cehalettir. Ne dediğini bilmemektedir. Dua ifadesinin ne anlama geldiğini bilmemek demektir. Anladık mı? Evet. Şimdi kardeşler dua bahsiyle ilgili... İki önemli mesele var. Ve bu e, meseleler altında da bazı fayda ve tembih var. Bak daha duayı bitirmedik. Duayı bitireceğiz sonra şefaate ve tevekküle geldik. Duayı bitirmedik. Şimdi duanın anlamını bildik. Dedi ki her şey duadır. Çağırma olarak, seslenme olarak her şeyin ismi eşittir dua. Ama Allah naslarda işte gücü yetmeyen ölülere dua edilmesini vesaire bunları onlara seslenilmesini ne? Yasaklamıştır o ayrı bir bab. Tamam. Evet. Şimdi Dua bahsiyle alakalı iki önemli mesele var bu me ve bu meseleler altında da tembihler var. Onlara da değinelim kardeşler. Bakın birinci meselemiz, şimdi kitap ve sünnete baktığımızda kardeşler biz e, bunu çok duymuşsunuzdur. Kitap ve sünnete baktığımızda duanın iki tür olduğunu görüyoruz biz. Yani kitap ve sünnette duanın iki türü vardır. Birincisi, duaul ibadeti. İbadet duası İkincisi duaul mes'eleti istek duası Şimdi burada gözden kaçırılan bazı hususlar var ince detaylar var onlara değinmemiz lazım Şimdi ibadet duası diyoruz biz Şimdi mesela ibadet duası nedir? Mesela namaz, oruç Değil mi? Haç ve benzeri gibi ibadetlerdir Bunlara biz ibadet duası diyoruz Peki neden buna ibadet de, e, duası denmiştir? Yani mesela neden namaza veya oruca ibadet duası denmiştir? Yani dua bunun neresinde? Bakın cevap olarak diyoruz ki kardeşler kişi neden namaz kılar? Kişi neden namaz kılar? Cehennemden kurtulmak için. Neden namaz kılar? Evet neden namaz kılar? Cennete girmek için. Neden namaz kılar? İşte Allah Azze ve Celle'nin yüzünü görmek için. Yani namaz kılarak aslında Ya Rabbi Beni cehennemden koru demek istiyor. Ya Rabbi beni cennetine koy demek istiyor. Ya Rabbi yüzünü görmeyi nasip eyle demek istiyor. Yani belki bu ifadeleri sözleriyle dillendirmiyor. Ama tabir ise namaz kılarak vücut diliyle bunları istiyor. Anladık mı? Vücut diliyle bunları istiyor. Yani tabir ise şöyle diyebiliriz. İbadet duası vücut diliyle Allah Azze ve Celle'den bir şeyler talep etmek demek. Yani adam namaz kılıyor ama Ya Rabbi o fiili Ya Rabbi bana cenneti ver demek istiyor. Yani cenneti ver. Bunu istediği için namaz kılıyor vücut diliyle. Bu ibadet duası. O yüzden buna ibadet duası denmiştir. Bir de istek duası var. Bildiğimiz maruf dua. Yani ne? İşte faydalı olan şeylerin Allah, Allah tarafından verilmesi veya işte zararı olacak şeylerin def edilmesi. Bu türlü talepleri İhtiva eden sözlü duadır, maruf. Yani açıyorsun elini, ya Rabbi bana bunu ver, bunu ver, bunu benden def et şeklinde bildiğimiz sözlü dua etmek. Ya Rabbi işte cennetini bana ver, evlat ver, ya Rabbi sıkıntı arttır vesaire dua. Buna ne diyoruz? İstek duası. Sözlü dua. Anladık mı kardeşler? Şimdi, ee, bakın, Kur'an'da, diyelim ki dua lafzı geçti. Buraya dikkat edin. Kur'an'da dua lafzı geçti. Kur'an'da dua, Kur dua lafzı geçtiğinde, Herhangi bir karine bulunmadığı müddetçe bu dua lafzı hem ibadet duasını hem de istek duasını kapsar. Tamam. Anca bir karine olursa sadece istek duası kastediliyor veya bir karine olursa sadece ibadet duası kastediliyor o zaman ayrı. Ama bir karine bulunmadığı müddetçe asıl olan dua kelimesinden kasıt hem istek duasını kapsaması hem de ibadet duasını kapsamasıdır. Yani Allah bana dua edin dediğinde hem istek duasını söylemiş oluyor hem de ibadet duasını söylemiş oluyor. Çünkü duanın iki anlamı var. Umum herhangi bir tanesiyle has kılan delil getirir. Neden? Şimdi bu umumu açalım, ispatlayalım ki mesele anlaşılsın. Şimdi biz ne dedik? Dedi ki dua, ibadet duası ve istek duası olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi bu taksimi naslar üzerinde inceleyelim. Böyle bir taksimata gittik. Ve bu taksimata ehli sünnet alimleri gitti. Ve hele sünnet alimlerinin indinde Mukarrar bir taksimattır bu. Şimdi bu taksimatı naslar üzerinde inceleyelim. Şimdi bakın kardeşler. Dua kelimesinin istek duası Anlamında kullanılmasına dair Bir misal mesela Bukhari ve Müslim'in Rivayet ettikleri şu hadistir. İşte İbn-i Mesud'dan gelen rivayetin Bukhari'ye ait lafzında diyor ki Resulullah bize yöneldi ve şöyle buyurdu. La tequlu esselamu alallah Fe innallaha huvesselam ve minhuselam ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك النبي الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله قلتم كل عبد في السماء بين السماء لا الله عبده ورسوله يتخير من الدعاء bakın ne diyor dikkat edin şimdi sözlerine Allah'a selam olsun demeyin zira selam olan Allah'tır fakat tahiyyat Salavat ve tayyibat Allah'a mahsustur. Ey Nebi! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun deyin. Çünkü siz böyle söylediğinizde gökte veya gökle yer arasında bulunan her bir kula isabet eder. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim. Daha sonra, bakın Allah Resulü diyor ki, Daha sonra hoşuna giden dilediği duayı seçer ve ona göre dua eder diyor. Bakın bu sözüne dikkat edin. Daha sonra hoşuna giden dilediği duayı seçer. İstilen nokta bu cümle. Daha sonra hoşuna giden dilediği duayı seçer ve ona göre dua eder. Şimdi buradaki duadan maksat hangi dua kardeşler? İstek duası. Neden istek duası? Çünkü zaten namaza durduğun zaman Allahu Ekber dediğin andan itibaren zaten hangi duayı yapmış oluyorsun sen? İbadet duasını doğru mu? Evet. Zaten ibadet duası içerisindesin. Ama tehiyyata geldin Allah Resul diyor ki bak tehiyyatı okudun sonra duadan istediğini yap. Bu ibadet duası değildir. Ne duasıdır? İstek duası. Nereden anlıyoruz istek duası? Çünkü başından beri zaten ibadet ediliyor Allah'a namazın en başından beri doğru mu? O yüzden dua, ondan sonra hoşuna gittiğin duayı yap. Yani sözlü olarak artık dua et demek oluyor. Anladık mı kardeşler? Evet. Şimdi biz bu hadisten neyi anlıyoruz? Evet bu hadisten neyi anlıyoruz? Burada dua zikredilip istek duasının kastedildiğine dair bir delili anlıyoruz. Hadiste dua kast, zikredilip istek duası kastedildiğine delildir bu hadis. Bakın şimdi. Hem istek hem de ibadet duasının aynı anda kullanımına dair elimizde misaller de var. Bakın mesela Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor? İşte cin suresinde وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُو مَا allahi اَحَدًا Şüphesiz ki mescitler Allah'ındır. Mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte kimseye dua etmeyin. Şimdi mescitte ibadet duası mı yapılır, istek duası mı? İçiste yapılır hocam. Evet. İkisi de yapılır. Bu da neyi gösteriyor? Dua zikredilip aynı anda hem istek duasını hem de ibadet duasını içerir. O zaman mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte dua etmeyin sözü umum ifade ediyor ve mescit olması karinesi de bunu destekliyor. Çünkü mescitte ikisi de yapılır. Şimdi bakın dua kelimesinin ibadet duası anlamında kullanıldığına dair delil. Bakın Beyhaki'deki Cabir İbn Abdullah'tan gelen rivayette nebi sallallahu aleyhi ve diyor ki. Nebi sallallahu aleyhi ve sözüne geçmeden önce etmeniz için söyleyeyim. Şimdi bir insan la ilahe illallah dediği zaman kardeşler. La ilahe illallah dediği zaman bu insan ne yapıyor? Allah'a ibadet etmiş oluyor, doğru mu? İbadet etmiş oluyoruz. Zikir diyorsun Allah'a ibadet ediyorsun. La ilahe illallah demek nedir? İbadettir. Doğru mu? Zikirdir ibadettir. Bakın Aleyhselatu vesselam ne diyor? Efbalu duai la ilahe illallah. Duaların en faziletlisi hangisidir diyor? La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah ibadet mi? ibadet Evet. vesselam ona ne ismi verdi? Dua dedi. Duaların en faziletlisi La İlahe illallah. La İlahe illallah bir ibadettir. Allah Resulü ona ne dedi? Dua dedi. O zaman demek ki ibadet, ibadete de ne denirmiş? Dua denirmiş. Hani dedik ya ibadet duası diye bir dua var. Namaz kılıyorsun bu bir duadır. İbadet duasıdır. Zekat veriyorsun bu bir ibadet duasıdır. Bak La İlahe illallah diyorsun bu da bir ibadettir. Allah Resulü buna ne dedi? Dua ismini verdi. Demek ki ibadet duası diye bir şey peygamberin bizzat kendi sözünde var. Anladık mı kardeşler? Evet. Muhammed Abdülvehhab'ın bu konuda dar bir şey tanım yaptı diye suçlayanlara iyi bir cevap oldu bu hocam. Tabii bu zaten maruftur. Ondan önce zaten bunu ilk dillendiren net bir şekilde yani bunu sahabenin indinde bugünümüze kadar Kur'an'ın bizzat lafızlarında olduğunu söyleyen şey İslam'dır zaten. Anladık mı kardeşler? Evet. evet. Şimdi eee Şimdi şöyle bir şey var, bir fayda verecektim ama onu vereyim mi vermiyorum, vermeyeyim mi uzamasından korkuyorum. Şimdi şöyle bir fayda var, o zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi e, her ibadet duası aynı zamanda istek duasını gerektirir. Her istek duası da ibadet duasını içerir. Bak biri gerektirir, biri içerir. Tekrarlıyorum, ince bir husustur. Her ibadet duası aynı zamanda istek duasını gerektirir. Yani ne demek bu? Sen dua ettiğin, e, ibadet ettiğin zaman aynı zamanda zorunlu olarak bir şey istiyorsun değil mi? Yani bir şey istediğin için ibadet ediyorsun. Doğru mu? Evet. O zaman ne diyoruz? Her ibadet duası istek duasını peşinde getiriyor, gerektiriyor. Anladık mı? Ama her istek duası... İbadet duasını ne yapıyor? Kapsıyor. Yani ne demek? Sen mesela Allah Azze ve Celle'den bir şey istediğin zaman aynı anda ona ne yapmış oluyorsun? İbadet etmiş oluyorsun. Neden? Çünkü dua eşittir ne? İbadet. Anladık mı? O yüzden ne diyoruz? Her ibadet duası istek duasını gerektirir ama her istek duası ibadet duasını kapsar. Anladık mı? Var mı burada bir problem? problemi yok hocam anlayın. Tamam. tamam. Ee, burayı kısaca geçmiş olalım. İkinci şerhimizde inşallah geniş şerhimizde ileride bunu daha iyi açarız. Çünkü bazı alimler diyor ki hayır. ikincisinde gerektirme yok. İkincisinde, e, ikincisinde pardon kapsamı yok. Gerektirme var. Onları da açacağız. E, Şeyhul İslam öyle diyor çünkü. Onları da açacağız. Evet. Ama şimdi uzamasın diye onlara girmiyoruz. Bu çok ince detayları olan bir mevzu. Ama genel olarak böyle bir bilin yani. Şimdi e, aslında Az önce ipucunu verdim de e, tekrar e, ayrı bir e, cümleyle anlatarak hem e, daha çok e, fıkhettirmiş olalım ve şöyle bir şey soralım. Şimdi ibadet e, duası var dedik, istek duası var dedik. Peki Allah'tan gayrısına dua edilir mi? E, tavsili var hocam. Evet, tavsili açabilir miyiz? Hı. Lugavi manada yapabiliriz. İbadet manada yapamayız. Ee, yani, şimdi hı -hı. Birisine seslenip denize düşen birisi deniz kenardaki birine seslense bu caiz. Veya bana su getir diye seslense caiz. Bu şekildeki dua Bakın, e, evet e, yani ikinizin söylediği kısmen doğru olmakla birlikte e, bazı şeyler var. Hmm, e, sunulacak itirazlar var. O yüzden mesela hani kardeş dedi mesela kardeş dedi ya lugat duası yapabiliriz doğru mu? E Şimdi yandaki odayı çağırdığın zaman yandaki odadaki birini çağırdığın zaman bu lugat anlamında duadır doğru mu? E, evet. Gaypta da birini çağırdığın zaman buna da lugatta dua etti denir doğru mu? Evet. E, o, o zaman o zaman şey diyemiyoruz lugat anlamında dua edebiliriz diyemiyoruz. O zaman bakın diyoruz ki kardeşler. Öyle ince bir detay vardır ki burada bunu çok iyi bilmemiz gerekir. Allah'tan gayrısına dua edilir mi? Deriz ki bana duanın ne olduğunu söyle. Hangi kısmını kastettiğini söyle sana hükmünü söyleyeyim. Eğer ben duadan maksat, ibadet duasını kastediyorum derse ne deriz? Allah'tan gayrısına dua ibadet duası yapılmaz. Doğru mu? Eğer istek duasını kastediyorsan, bunda da caiz olan kısmı var, caiz olmayan kısmı var. Eğer hazırda bulunan, güç yetiren birini kastediyorsan ona istek duasında bulunabilirsin. Ama gaybda birisini, gücü yetmeyen birisini kastediyorsan bunda ne yapamazsın? İstek duasında bulunamazsın. Anladık mı? O zaman tabir sahi ise önce ikiye bölüyoruz. Sonra ikinci bölümü de ikiye bölüyoruz. Nasıl? Diyoruz ki eğer duadan kastın ibadet duasıysa bu Allah'tan başkasına kullanılamaz. Eğer duadan kastın istek duasıysa bu da iki kısım. İstek duasının caiz olan kısmı var. Mesela işte birisinden bana bir bardak su getir demen gibi. Yanında olan birisinden. Bir de istek duasının şirk olan, küfür olan kısmı var. İşte ölüden, Yardım istemek gibi. Başındaki bir derdi kaldırılması gibi. Buraya da anlaşılmayan kısım var mı? Burayı ben iyi anladım hocam. Tamam. Bunu ben de anladım çok iyi. Tamam. Bakın Tafsir mesela mesela var. evet tavsiyel. O zaman diyoruz ki bakın. İbadet duası Allah'tan başkasına kullanılmaz. İstek duası ise Allah hakkında da Allah'tan başka varlıklar hakkında da kullanılabilir. Ama Allah'tan Başkası adına kullananlar bellidir. Sadece Allah için kullanılacaklar bellidir ve bu caizdir, maruftur. O yüzden bakın ne diyor? Az önce okuduğumuz naslarda ipucu var. Ne diyor? "La tec'alu du'a er-rasuli beynekum ka du'a ba'dikum ba'da peygambere." Kendi aranızda birbirinize dua ettiğiniz gibi etmeyin. Bakın burada ne duası var? İstek duası, doğru mu? Çağırma seslenme. Evet. Demek ki bu caiz olan kısımdan bahsediyor. Ama diyor peygamberi kendi aranızda dua ettiğiniz gibi peygamber etmeyin. Yani Muhammed gel git gibi değil yani. Anladık mı? Bakın bu ayette ne işaret var? İstek duasının Allah'tan başkası için kullanılabileceğinin caiz olduğu var. Anladık mı? Evet. Bakın mesela başka ayet. Allah Azze ve Celle Ali İmran'da buyuruyor ki kardeşler artık kim sana ge gelen ilimden sonra? Artık. Kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa o zamandaki ta'alav ned'u ebna'ana ve abana ve nisa'ana ve nisa'akum ve enfusana ve enfusakum ta'alav ned'u ebna'ana ve ebna'akum ve nisa'ana ve nisa'akum ve enfusana ve enfusukum gelin gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere Oğullarımıza ve oğullarınıza Kadınlarımıza ve kadınlarınıza Dua edelim Yani Oğullarımızı ve Oğullarınızı kadınlarımızı ve Kadınlarınızı çağıralım demek istiyor Ama bunu neyle ifade ediyor dua edelim diye Tamam Sonra da Allah'ın laneti yalan ya, Lanetini e, yalancıların Üzerine kılalım diyor anladık mı kardeşler Şimdi burada ne diyor Tamam eğer benle tartışıyorsanız gelin siz oğullarınıza dua edin. Ben de oğullarıma dua edeyim. Siz hanımlarınıza dua edin. Biz de Müslümanlar olarak hanımlarımıza dua edelim. Sonra Allah'ın laneti kimin üzerine olduğunu lanetleşelim. Bunu neyle ifade ediyor? Dua. Demek ki istek duası Allah'tan gayrısına yapılır mı? Deriz ki Allah'tan gayrısına istek duasının yapılacak olan kısımları var. Yani şöyle diyebiliriz. Şöyle diyebiliriz. Evet istek duası Allah'tan gayrısına yapılır ama Allah'ın yasakladığı şeyler hariç. Anladık mı kardeşler? Demek ki kardeşler bütün bunlar bütün bunlar anlaşıldıktan sonra demek ki dua kısımlara ayrılmaktadır ve bu kısımlar içinde ancak Allah Teala'nın gücünün yettiği hususlarda Allah'tan başkasına dua etmenin şirk olduğu söz konusudur. Hali hazırda mevcut Olan canlı bir yaratılmıştan gücünün yettiği bir şeyi istemek ee, gibi haram olmayıp mübah ve caiz olan husus da vardır. Bunu gösteriyor Naslar bize. Hali hazırda mevcut olan canlı bir yaratılmıştan gücünün yettiği bir şeyi istemek gibi haram olmayıp ne? Mübah ve caiz olan dua da vardır. Az önce anlattığımız gibi. İşte bütün bunlar dua ıslahının delalet ettiği ilmi anlamların bilinmesinden sonra hakkıyla fıkıh edilecek meselelerdir. Şimdi bizim elimizde üç mesele vardır demiştik. Birinci meselemiz duaydı. Geriye ne kaldı? Kim hatırlıyor? Şefaat. Evet. Şefaat vardı. Başka? Tevekkül vardı. Şimdi şefaata geçiyoruz. Bakın. Şeyh'in ikinci e, işaret ettiği cümlesinde işaret ettiği ikinci mesele şefaat. Şimdi şefaat sözlükte lugatta basittir. Şefa'a yeşfa fiil kökünden gelen bir isimdir şefaat. Bir şeyi ikilemek anlamındadır arkadaşlar. Bir şeyi ikilemek anlamındadır. Yani şöyle diyebiliriz şef'un kelimesi şef'un kelimesi tek anlamına gelen vetir kelimesinin zıttı olup çift manasındadır. Şift anlamındadır. Şimdi ıslah anlamına şöyle diyebiliriz. Şeyh İbn Hüseyin'in dediği gibi. Kinaslar ıslah anlamını zaten net ortaya koyuyor. Mesela Şeyh İbn Hüseyin'in güzel bir cümleyle ifade etmiştir. Diyor ki Şeyh İbn Hüseyin Rahimallah El kavlül müfitte de der, vasıtiyede der, El tevassutu lil gayri bi celbi menfaatin ev def'i madarratin Bir menfaat sağlamak veya zararı def etmek suretiyle başkası için aracılık etmek demektir. Bir menfaat sağlamak veya bir zararı def etmek suretiyle başkası için aracılık etmek demektir. Yani işte bir patronun yanına işçi olarak girmen için birisi arada şefaatçi oluyor. Veya işte başında bir felaket var o felaketi def etmek için birisi arada ne oluyor? Aracı oluyor. Şefaat budur. Bir menfaat sağlamak veya zararı def etmek suretiyle başkası için aracılık etmektir. Şefaat budur. Şimdi e, şunu söylüyoruz bakın dikkat edin kardeşler. Şefaat başkalarına değil yalnızca tevhid ehline aittir. Bu asıl itibariyle tabi. Yalnızca nedir şefaat? Tevhid ehline aittir. Bunun delili maruf işte Bukhari içindeki Müslim'deki Ebu Hureyre'den gelen rivayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Lekil Nabi'de dava eten müstajabet, fetağjel kullu Nabi'de davetini, fani ixtabet daveti şefaat, lümmeti yama al-kiyama, fahiyanaile, inşa Allahu, men mätmin lümmeti la yusriku billahi şeyen. Ne diyor Allahü Selatü Her peygamberin icabet edilen bir duası vardır ve her peygamber duasını önceden yapmıştır. Fakat ben duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için sakladım. İnşallah ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ölenlere olacaktır. Yani inşallah bu şefaatim ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ölenler için olacaktır diyor. Ee, Müslim'deki lafzıyla. Şimdi istilen noktası Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ölenler. İşte bu da neyi gösteriyor? Şefaat kime has? Tevhid ehline has. O yüzden tevhid ehli şarttır olması şefaat edilebilmesi için ince bir tafsilat var detay var o gelecek yine mesela bunun delillerinden bir tanesi yani şefaatin sadece tevhid ehline yalnızca tevhid ehline has olduğuna dair delil işte Bukhari de gelen rivayette Ebu Ureye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor e işte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet günü senin şefaatine en mesut şefaatinle en mesut olan kimdir diye soruluyor aleyhissalatu vesselam da ne diyor diyor ki men kâle lâ ilâhe illallah hâlisen min kalbi kalbinden halis bir şekilde la ilahe illallah diyen kimsedir diyor. Yani tevhid ehli. Anladık? Bu da bu bu nas'ta yine neyi gösteriyor? Şefaat sadece tevhid ehlinas. İbn Teymiyye Rahimullah da zaten şefaat hakkında bunu söylüyor. Diyor ki şefaat diyor Allah'ın izniyle ihlas ehli olanlar içindir. Allah'a şirk koşmuş olanlar için Olamaz diyor Şeyhul İslam ibn Teymiye Rahimallah. Şimdi kardeşler... Burada... Önemli tembihler var. Bakın... Birinci tembih... Şefaatle alakalı önemli tembihler var. Birinci tembih... Şefaat için üç şart vardır kardeşler. Üç şart vardır. Birinci şart... Şefaatte bulunacak kimseye... Şefaat edebilmesi için izin verilmesi. Yani... Şefaat edecek kimsenin, şefaatte bulunacak kimsenin şefaat edebilmesi için izin verilmesi. Bu bir şarttır şefaat için. Şefaatin yerine gelmesi için. Yerine gelebilmesi için. O yüzden Allah Azze ve Celle buyuruyor ki illa bi izni. izni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Bu ayet, bakın bu ayet kardeşler, şefaatte bulunacak kimseye şefaat edebilmesi için izin verilmesi gerektiğine izin verilmesi şartına delildir. Bu birinci şart ve delili. İkinci şart Allah Teala'nın şefaat verecek kimseden razı olması. Çünkü Allah Azze ve Celle ancak kendisinden razı olduğu kimseye izin verir. Kardeşler. Bakın illet kısmı burada. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle ancak kendisinden razı olduğu kimseye izin verir. Bukhar ve Müslim'deki Ebu Said El-Hudri'den gelen rivayette radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah azze ve celle, bakın dikkat edin istidiler noktasına Allah azze ve celle melekler şefaat etti, peygamberler şefaat etti, müminler de şefaat etti, geriye merhametlilerin en merhametlisinden başka şefaat edecek kimse kalmadı. Buyurur. Sonra cehennemden bir avuç alır ve hiç hayır işlememiş olan kömüre dönmüş bir takım insanları cehennemden çıkarır. Şimdi bu hadiste Şefaat edecek olanın razı olunan bir kimse olmasına dair delil nerededir? Hadisin neresindedir? Kim söyleyecek? Hadisi okuyayım. lafızlarını iyice düşünün. Bakın ikinci şart olarak bu soruyu soruyorum şimdi. İkinci şart olarak şunu söylüyoruz. Şefaat edenden Allah'ın razı olması gerekir. Razı olunmuş birisi olması gerekir. Buna delil olarak şu hadis delildir. Bukhari ve Müslim'deki Ebu Hureyre'den, Ebu Said el-Hudri'den gelen rivayette Resulullah diyor ki aleyhissalatu vesselam, Allah azze ve celle melekler şefaat etti, peygamberler şefaat etti, müminler de şefaat etti. Geriye merhametlerin en merhametlesinden başka şefaat edecek kalmadı. Yani kendini kastediyor. Sonra der ki, sonra cehennemden bir avuç alır ve hiç hayır işlememiş olan kömüre dönmüş bir takım insanları cehennemden çıkarır. Nerede burada e, bu şart? Kim söyleyecek? hocam. Şefaat şartı mı? Şimdi bakın. Bizim, biz şimdi neden bahsediyoruz kardeşler? Birinci şart birinci şart neydi? Şefaatte bulunacak kimseye şefaat edebilmesi için Allah'ın izin vermesi gerekir. Doğru mu? Birinci şart. Evet. Birinci şartımız Allah'ın izin vermesi gerekir. Bir insan e şefaat edebilmesi için. Allah ha. o kişiye izin verecek. Delil izin olmadan kimse şefaat edemez. İkinci şart Şefaat, şefaat edecek kimseden Allah'ın razı olması gerekir. Buna da delil şu hadistir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki melekler şefaat etti, peygamberler şefaat etti, müminler de şefaat etti. Geriye merhametlerin en merhametlisinden başka kimse kalmadı der. Sonra cehennemden bir avuç alır ve hiçbir hayır işlememiş olan kömüre dönmüş bir takım insanları cehennemden çıkarır. Nerede Burada. Çok basit kardeşler. Bakın hadisteki sizler noktası şudur. Allah kimden, kimin şefaatinden sonra şefaat ediyor? Melekler. Doğru mu? Doğru mu? Evet. Başka peygamberler, başka müminler diyor hadiste. Doğru mu? Bakın melekler şefaat etti, peygamberler şefaat etti, müminler şefaat etti. Geriye merhametlerin en merhametlisinden başka kimse kalmadı. Doğru mu? Evet. E zat peki meleklerden Allah razı mı? Evet, Peygamberlerden, tabi, evet. Müminlerden razı. Onlardan razı. Tabi. E bitti, bu kadar işte. Anladık mı silnen noktasını? Evet, evet. evet. Başkası kalmadı. Onlar evet. Başka kimse kalmadı. kalmadı. Evet. Kalmadı. Sadece Biz kim kalmadı. etmiş? Sadece melekler, he Peygamberler, Müminler. Başka kimse kalmadı. Yani, yani, tam bu tam üç sınıf da, yani, bu, bu üç sınıfta razı olunanlardır. Bitti. Anladık mı hissiller noktasını? O zaman buradan evet, evet. neyi anlıyoruz? İkinci şartın delilini anlıyoruz. Anladık mı kardeşler? Evet. Çok basit. Diyoruz ki hadisteki hissiller noktası şurası. Şefaat eden melekler, peygamberler ve müminlerdir. Melekler, peygamberler ve müminlerden de Allah razı olmuştur. Bitti bu kadar. Şimdi üçüncü şart. Kardeşler. Allah Taala'nın şefaat edilecek kimseden de razı olması gerekir. Bakın. Şefaat edilecek olandan da razı olması gerekir. O da hayttir. Hiç kimse bilemez bunu. Evet. Yani şarttır. O, o ilmi kısmı tamam. Orası tamam. Ama bu şarttır. Yani neden biz bu şartı zikrediyoruz? Allah kafirlerden razı olmuş mu? Yok. Yok o zaman olmaz şefaat. O zaman üçüncü şart da yerine gelmesi gerekir. Yani o insanın mutlaka mümin olarak ölmesi gerekir. Müslüman olarak ne? Ölmesi gerekir. İsterse yeryüzünün en fasık yani dinden çıkmamış en fasık insanı olsun. Fark etmez. Allah ondan nisbi de olsa razı olmuştur. Doğru mu? Evet. evet. O yüzden üçüncü şart şefaat edilecek kimseden Allah'ın razı olması. Ama Allah'ın rızasının dereceleri vardır. Yeryüzündeki en fasık ölen insandan bile Müslüman öldüğü müddetçe Allah ondan razı olmuştur. Ama ondan onun ona razı olmasının derecesi ayrıdır. Peygamberlere razı olmasının derecesi vesaire ayrıdır. O yüzden bakın. وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى وَهُمْ Onun razı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler. Onlar Allah korkusundan titrerler. Meleklerden bahsediyor Allah. Diyor ki o melekler diyor onun yani Allah'ın razı olduğu kimselerden başkasına şefaat edemezler. Anladık mı kardeşler? Bu neyin delili? Şefaat edilecek kimseden razı olunması gerektiği'nin delili. Anladık mı? Evet. Şimdi burada çok önemli bir nokta var kardeşler. Musa bir sesim geliyor mu? Şimdi bakın dikkat edin. Bu üçüncü şartımız neydi? Şefaat edilecek kimseden Allah'ın razı olması gerekir. Yani mutlaka Müslüman olması, ölmesi gerekir. İsterse en fazla insan olsun, fark etmez. Şefaat edilmesi için yeterlidir ona. O yüzden zaten Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Benim şefatim büyük günah işleyenlere olacaktır. O yüzden yani büyük günah demiş önemli değil. Şefaat mutlaka ona ulaşır. Yeter ki Müslüman olarak ölüsün. Ancak kardeşler, bu şarttan iki şey müstesnadır. İki şey vardır ki, iki şey vardır ki, bu razı olunma şefaati, e, şey, razı olunma şartı müstesnadır. Yoktur burada. Yani razı olmadığı halde de şefaat edilmiştir. Birincisi, bakın. Şefaatül uzma dediğimiz bir olay var. Peygamber'e has olan bir şefaat var. Şefaatül uzma, büyük şefaat nedir? Kim biliyor büyük şefaati? Hesabın görülmesi için insanların gitmesi hocam. Heh, hesabın görülmesi için biliyorsunuz. insanlar evet. o mahşerdeki durumda öyle bir sıkıntıya düşecekler ki hesabı beklerlerken. Yani artık ne olursa olsun yeter ki hesap başlasın da. Yani demek ki Allah azze ve celle nasıl bir sıkıntı veriyor ki. Yani nasıl bir sıkıntıya düşecek ki insanlar artık ne olursa olsun hesabın başlamasını istiyorlar. Yani perişan olmuş durumdalar. Hemen gidiyorlar ne yapıyorlar? Peygamberleri geziyorlar. En son Resulullah'a geliyor doğru mu? Resulullah da Allah'tan izin istiyor. Allah da diyor başını kaldır iste verileceksin. Şimdi burada hesap başlarken bu, bu kulların içerisinde daha hiçbir hesap başlamamış doğru mu? Hiçbir evet. şey başlamamış, Sadece insanlar kafir, e, mü, mü, Müslüman, mümin, zındık. Herkes bekliyor. Doğru mu? Evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aracı oluyor. Allah'tan izin istiyor. Allah da ona izin veriyor. Şefaatin tüm yer, yerine geliyor ve hesap başlıyor. Doğru mu? Dolayısıyla doğru. burada kimler şefaat ediliyor? Kafirler ve? Bütün insan. Bütün insan. Kafirler ve müminler. İşte o zaman. Birincisi yani şefaat edilecek kimselerden razı olunması şartı vardır ama bu kısım müstesnadır ondan. Evet. Kulların arasında hüküm verilmeye başlanması için yapılacak olan şefaatul uzma dediğimiz büyük şefaat bu, bu şarttan müstesnadır. Evet. İkincisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kafir olan amcası ve kafir olarak ölen amcası Ebu Talip hakkındaki azabının kaldırılması için değil hafiflemesi için yapmış olduğu şefaat de bu şarttan istisna edilmiştir. Çünkü neden? Allah Ebu Talip'ten razı değildir. Kafir olarak ölmüştür. Ebedi cehennemde kalacaktır. Ama buna rağmen nisbiyen şefaat edilmiştir ona. Azabının hafiflemesi için. O yüzden üçüncü şart neydi? Allah Taala'nın şefaat edilecek kimseden razı olması bu umumdur. O yüzden ancak onun razı olduklarına şefaat edebilirler diyor melekler için. Bu şefaat razılık e, şartını koyuyor. Ancak bu umum ifade aynı ne gibi? Allah ayette buyurmuyor mu? Ölü eti size haram kılındı. Doğru mu? Evet. Umum ifade. Ama balığı ne yaptı? İstisna kıldı. Evet. Allah, Allah Azze ve Celle şefaat için... Rıza'yı genel bir şart, umum olarak ne yapıyor? Şart koşuyor. Ama ne istisna kılınmış diğer naslarla? İşte Ebu Talip olayı, başka şefaatul uzma, büyük şefaat olayı. Anladık mı kardeşler? Evet. Bu umumun husus. Umumla husus arasında bir çelişki var mı? Yok. Yok. Umum hususa ne yapılır? Hamledilir. Oğlum bütün talebelere yemek ver. Bu umum laf. Beş dakika sonra geliyorsun, Ahmet hariç. Ahmet'i ne yaptın? Çıkardın dışına. Var mı bir çelişki? Evet. Yok. Yine oğlum gidecek, bütün talebelere verecek ama Ahmet'i araştıracak, olay çözülecek. Anladık mı? Şimdi bu birinci tembihti. İkinci tembih bakın rıza razı olma dedik ya kardeşler. Bakın razı olmanın fıkhını iyi yakalamamız gerekir. Bakın. Rıza iki kısma ayrılır. Bunu mutlaka bilin. Bunu bilin ki e, az önce şefaatle de ilişkilendirelim. Başka meselelerde de Lelerle de ileride ilişkilendirelim. Hatta iman meseleleriyle de bunun ilişkisi vardır. O yüzden bunu çok iyi yakalamamız lazım. Hatta haricilik veya işte büyük günahş yerine ebedi cehennemde kalıp kalmaması mutezileyle bizim aramızdaki veya haricilerle bizim aramızdaki o ihtilaflar işte bu şefaatla alakalı meseleler, imanla alakalı diğer meselelerle alakalı vesaire bir sürü bağlantıları vardır bunun. O yüzden şunu bilin bakın. Rıza iki kısma ayrılır. Bir özel rıza, iki genel rıza. Özel rıza kardeşler. Peygamberlere ve müminlerin velilerine, evliyalarına ait olan rızadır. Özel rıza budur. Yani bunlara, bunlara, bunlar özel olarak razı olunmuş kimselerdir. Peygamberler ve müminler, müminlerin velileri, üst derecede olanları, evliyaullah dediğimiz kimseler. Allah'ın veli kulları. Çünkü biliyorsunuz mutlak veli zikredildiğinde e, evet. imanı kamil olanlar girer. Mutlak veli. Ama her fasıkta da velayetten bir parça bulunmaktadır. Ama veli lafzı mutlak olarak zikredildiğinde içine girenler fasıklar değildir aslı itibariyle kimlerdir? Mutlak iman, el imanul mutlak, kamil iman sahipleridir. Ama fasıklarda da velayetten bir parça vardır. O yüzden bizim burada kastettiğimiz hangisi? imanı kamil olanlar, peygamberler ve müminlerin velileri evliyaullah dediğimiz insanlar. Bunlara ait olan rızadır. Bakın bunu Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti delalet etmiştir.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 Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır. Bakın bir özel bir toplumdan bahsediyor. Özel bir mümin topluluğundan bahsediyor. Ve bunlara karşı Allah'ın razı olması söz konusu. Bu özel rızadır. Bakın özel bir vasfa sahip olanları söylüyor. Fasıklarda hepsi bunlar alt derecelerde. Ama Allah'ın buradaki verdiği vasıflar kamil derecede olan vasıflar ve bu kamil derecedeki vasıfları birilerine veriyor ve onlardan razı olduğunu söylüyor. Bu özel rızadır. Genel rıza ise şudur kardeşler. Allah Teala'nın her bir muvahhidten razı olmasıdır. Yani yeryüzünün muvahhid olarak öldükten sonra yeryüzünün en fasık olan, yeryüzünün en günahkar müslümanı dahi müslümanından dahi Allah razı olmuştur. Ama bu genel bir rızadır. Özel de rıza değildir. Anladık mı? Mesela en basitinden, yeryüzündeki en fasık insanın da, insandan da Allah'ın razı olduğunun delili ne? Yani aslında bunu böyle çok zorlamaya gerek yok. Müslümansa Allah razı olmuştur. Bitti mi? Evet. Ama ekstradan bir ispat bağımında şunu da söyleyelim. Bakın, dikkat edin şimdi, çok ince bir detay var. Şefaat kime yapılır? Büyük, günahkarları. büyük günahkarlarının. Aklınıza tutunun. Peki rıza razı olunma şartı var mı dedik biz şefaatte? Var. Bazen, evet. Evet yani, yani o iki müstesna hariç ama evet. razı olma şartı var. Doğru mu? Doğru. Madem ki o zaman şunu diyeceğiz. Her şefaat olunan demek ki razı olunmuştur. Doğru mu? Çünkü evet. Allah şart koşuyor. Her şefaat olunan razı olunmuştur. Doğru mu? Var mı bunda bir itiraz? yok. Peki peygamber efendimiz diyor ki benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenlere. Demek ki büyük günah işleyenlerden razı olunmuş. Doğru mu? Dem çünkü, ra çünkü razı olunmazsa şefaat edilemez. Anladık mı? O yüzden yeryüzünün en günahkar insanı da dediğim gibi bu günahlar şirk olmayacak. insan dinden çıkarmayacak. Müslüman olarak ölecek. Orayı ikide bir tekrarlama gerek yok. Anlayın orayı. Yeryüzündeki en fasık, en günahkar insandan dahi Allah razı olmuştur. Yani o şekilde ölürse bile Allah ondan razı olmuştur. istiller noktasını anladınız mı? Razı olduğu noktasındaki istiller evet, noktasını. Çok iyi anladım ben. Tamam. Şimdi üçüncü tembih. Bu da önemli. Yine herhalde ders bir buçuk saate sürükleyecek bizi. Neyse. Şimdi üçüncü evet, tembih ben. kardeşler. Müslim'deki İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kitabın bu üçüncü tembiğe geçmeden önce şunu tekrar vurgulayayım. Dedi ki: "Yar üzündeki en fasık insandan da Allah razı olmuştur." Ancak bu rıza hangi rıza? Genel rıza. Anladık mı? Genel rıza, özel rıza değil. Evet. Şimdi 3. tembiğimize geçiyoruz kardeşler. Şefaatle alakalı 3. tembi. Şimdi Müslim'deki İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Ma min muslimin e, ma min racul muslimin yamutu fe yaqumu ala janazatihi 40 raculan la yushrikuna billahi shay'an illa shaffa'ahumullah fihi. Bakın. Dikkat edin. Hiçbir Müslüman yoktur ki öldüğü zaman cenazesini Allah'a hiçbir şeye şirk koşmayan 40 kişi kılsın da Allah kendilerine o kimse için şefaatlerine izin vermesin. Bakın. Hiçbir Müslüman yoktur ki. Bu Müslümanın öldüğü zaman cenazesini Allah'a hiç şirk koşmayan kırk kişi kılsın da cenaze namazını. Mutlaka Allah kendilerine o kimse için şefaatlerine izin vermesin. Yani mutlaka şefaatlerine izin vermiştir. Şimdi bakın. Bu hadisin Yüzeysel olarak anlamını anladık mı kardeşler? Yani evet. bir Müslüman öldüğü zaman 40 kişi evet, 40 tane şirk koşmayan gelip bunun cenazesinde hazır bulunursa mutlaka evet. Allah kendilerine o kimse için şef şefaatleri hususunda izin verecektir. O kimse için şefaatlerine dualarına izin verecektir. Tamam. Evet. Şimdi o 40 kişiye e, bu Müslüman hakkında şefaat etmeleri için izin verilmiştir. Şimdi biz şefaatin şartlarını ele aldığımızda nerede rıza şartı kardeşler? Nerede rıza şartı? Nerede izin şartı? Bakın. Değil mi? Böyle bir problem gelebiliyor Aklaz. Ki bu zaten problem olarak nakledilmiştir. Cahil Mu'tezile'den de gelmiştir bu. Anladık mı? Bakın rıza şartı Nerede rıza şartı? Şefaat edilecek olanın razı olması gerekir. Ama şimdi burada hadiste diyor ki ya 40 kişi kıldığı zaman mutlaka Allah o kişiye şefaat için izin ver, vermiş olacaktır. Ama bu biz dedik ki şefaat edilecekten Allah'ın razı olması lazım. Nerede bu rıza? Çok basit hadisenin en başında. Hiçbir Müslüman hiçbir Müslüman yoktur ki öldüğü zaman yani bak Müslüman diyor ona. Demek ki Müslüman olarak öldüğü zaman Müslümandan da Allah Azze ve Celle razı olmuştur dedik zaten. Anladık mı? Evet. Bu kadar basit. Hadisin başında diyor, hiçbir Müslüman yoktur ki öldüğü zaman. Demek ki Müslüman olarak öldüğü zamanmış. Bakın rıza burada zaten. Allah Müslümanlardan razı olmuştur. Rıza burada. Şimdi, bu rıza şartı bir de kardeşler, izin şartı vardı dedik değil mi? İzin şartı da şudur bakın. Allah insana Ölmüş olan bu kardeşi için dua etmesini izin vermiş midir, vermemiş midir hadiste? İzin vermiştir. vermiştir. O yüzden ne diyor? Allah kendilerine o kimse için şefaatlerine yani dualarına mutlaka izin verir. Hiçbir Müslüman yoktur ki öldüğü zaman cenazesini Allah'a hiçbir şey ortak koşmayan 40 kişi kılsın da Allah mutlaka kendilerine o kimse için şefaatlerine izin vermesin. Mutlaka verir yani. İşte bu da neyi gösteriyor? Bakın Allah insana ölmüş olan kardeşi için dua etmesini emretmiştir. Doğru mu? Dua etmeyi emretmiş olması da nedir? İzindir ve izinin fazlasıdır. Doğru mu? Şimdi Allah azze ve celle e, cenazede, dikkat edin şimdi, cenazede e, izin vermiş midir tüm ölenlerin arkasından cenaze namazında dua edilmesini? Evet. Şimdi biz tekbir getiriyoruz cenaze namazına. Dikkat edin. Ne diyoruz? Allahu Ekber diyoruz. Fatiha'yı okuyoruz. Doğru mu? Evet. Sonra bir daha Allahu Ekber diyoruz. E, Allah'u Masalli Barik okuyoruz. Doğru mu? Bir daha Allahu Ekber diyoruz. Ölüye dua ediyoruz. Evet. Allah'u Maghfir <gülüyor> lehu fi Cenaze duası. kendin de ekstra edebilirsin ama sünnette duaları da seçip edersin ki asıl olan odur zaten. Doğru mu? Yani Allah Azze ve Celle her e, ölene dua etmeye izin vermiştir. Şey emret, Hatta emretmiştir. Çünkü neden? Cenaze namazını kılmak nedir? farz kifayedir. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla dua da etmen lazım. Çünkü e, cenaze namazının içerisinde ölüye dua var. Bunu emretmiştir Allah azze ve celle. Peki emir izin midir değil midir kardeşler? İzindir, İzindir ve ziyadesidir. Evet. İzindir ve üstün üstüdür. Anladık mı kardeşler? O yüzden bu hadisin bizzat kendisinde de hem rıza şartı vardır hem de izin şartı açık ve nettir. O yüzden Şeyh İbni Hüseymin de zaten öyle diyor. Diyor ki Allah diyor insana ölmüş olan kardeşi için diyor dua etmesini emretmiştir diyor. Dua etmeyi emretmiş olması hem izindir hem de izinin daha fazlasıdır diyor. Yani nerede söylediğini bunu hatırlamıyorum ama İbni Hüseymin aynı bu ifadeleri kullanıyor. Evet dördüncü tembi bakın kardeşler. Ee, mesela birisi çıkıp şöyle diyebilir. E, şefaatin ne faydası var? Yani şefaat edilecek kimseyi Allah hiç kimsenin şefaati olmadan direkt olarak neden başlamıyor? Çok basit. Diyoruz ki şefaatte şefaatte şefaat edecek olan kimseye ikram söz konusudur. Anladık mı kardeşler? Diyelim ki Allah Azze ve Celle size şefaat hakkı verdi. İzin verdi size. Ve siz de onun razı olduğu birisine şefaat ediyorsunuz. Dolayısıyla bu size bir ikram oluyor. Doğru mu? Cevabı bu kadar basittir. O yüzden diyoruz ki Allah hiç kimsenin şefaati olmadan neden direkt olarak kendi bağışlamıyor? Şefaatin ne faydası var? Diyoruz ki şefaatte şefaat edecek olanı ikram söz konusudur. Bu kadar basittir. O yüzden İbn-i Teymiye Rahimullah da ne diyor? Ee, i̇bn Teymiye Rahimullah diyor ki Hakikatte diyor Allah Teala İhlas ehline şefaat hakkı vererek Lütufta bulunmaktadır diyor. İşte bu kısma işaret ediyor Şeyhülislam. Evet. Şeyhin işaret ettiği Üçüncü ve son mesele kardeşler Tevekkül. Ona da e, Kısaca değinelim ve bitirelim. Bakın kardeşler Tevekkül ee, Neden tevekkül? Şeyhin söylediği üçüncü şey. Cümleyi hatırlayalım Ki anlayalım. İslam bozan ikinci husus ne demişti? Kendisiyle Allah arasında vasıtalar, aracılar koyup onlara dua eden, onlardan şefaat isteyen ve onlara tevekkül eden kimse icmaen kafir olur demişti. Şimdi bu üçüncü kısımımız, üçüncü meselemiz tevekkül. Şimdi tevekkül lugatta kardeşler i̇bn İbnül Manzur'un da, İbn Manzur da e, lisan Arap'ta dediği gibi diyor ki İzharul aczi vel i'timadu alel gayri acziyet göstermek ve başkasına dayanmak demektir diyor. Acziyet göstermek ve başkasına dayanmak anlamındadır diyor. Şimdi şer'i anlamına bakacak olursak zaten tevekkül maruftur ama alimler bunu çeşitli e, e, sözlerle ifade etmişlerdir. Mesela en e, başında mesela İbn-i Recepul dediği gibi İbn-i Recepul diyor ki rahimahullah tevekkül diyor dünya işlerinde olsun ahirete ait konularda olsun Tüm bütün bunlarda maslahatların elde edilmesi ve zararların def edilmesi için Allah Teala'ya samimi bir şekilde kalpten itibat edilmesi demektir diyor. Tevekkül dünya işlerinde olsun, ahirete ait konularla ilgili olsun tüm bunlarda maslahatların elde edilmesi ve zararların def edilmesi için Allah Teala'ya samimi bir şekilde kalpten itimat edilmesi demektir diyor. Bunu Camil Ulum ve Hikem'de söyler. Kırk hadise yaptığı şartta. Fakat kardeşler, tevekkülün bu tarifine fiili işlemekle birlikte sebeplere sarılmak da ilave edilir. Bazı alimlerin dediği gibi. Tamam. Bu Tevekkülün bu tarifine fiili işlemekle birlikte sebeplere sarılmak da ilave edilir. Tabi tevekkül biliyorsunuz nedir? Kalp amelidir O yüzden İmam Ahmet ne diyor? Ettevekkülü amelül kalbi diyor tevekkül kalbin amelidir diyor. İbn-ül Kayyım da aynı şekilde bu ifadeleri, bu anlamda ifadeler kullanmıştır. Medar-ı zaten bilirsiniz. Medar-ı Cusalik'in e, El ül Kayyım Rahimallah'ın en önemli eserlerinden bir tanesidir ve e, kalp amellerini İslam'da en güzel şekilde en ilmi şekilde anlatmış alimlerimizden birisidir. Orada bunu söyler medar salik'inde İmam Ahmed'in bu sözünü de nakleder zaten. Evet. Şimdi İbn-ül Kayyım e, Rahimallah tabi medar Tevekkülle alakalı müthiş sözler de ayrıyetten kullanıyor ve diyor ki ona da yer verelim. Çok önemlidir. Çok böyle e, içe işleyen bir e, içe işleyen ifadelerdir. Diyor ki kardeşler tevekkülle alakalı şu açıkça görülmektedir ki tevekkül tüm iman ve ihsan makamlarının ve tüm İslam amellerinin aslıdır. Şu açıkça görülmektedir ki tevekkül tüm iman ve ihsan makamlarının ve tüm İslam amellerinin aslıdır. Bunlar arasında sahip olduğu mertebe yani tevekkülün diyor bunların arasında sahip olduğu mertebe bedendeki baş mesabesindedir. Konumundadır. Baş nasıl ki beden üzerinde yer alıyorsa iman ve e, İslam makamları da ancak tevekkül gövdesi üzerinde yükselebilir diyor. Çok müthiş cümlelerde değil mi kardeşler? Evet, Baş nasıl ki beden üzerinde yer alıyorsa iman ve İslam makamları da ancak tevekkül gövdesi üzerinde yükselir. Çünkü kişi tevekkül edemediği zaman Allah Azze ve Celle, yani ben namaz kıldım hala işlerim gitmiyor, rızık dualarını okudum hala rızkım artmıyor diye. E, mesela tüm ibadetlerinde bu tevekkülü gözetmediği zaman, itimadı arttırmadığı zaman kendi dünyasında ümitsizliğe kapılacaktır. Bu da kendi ibadetinde kendini de helaka sürükleyecektir. O yüzden ifadelerini ne kadar özenle seçiyor diyor ki iman ve İslam makamlarının tümü yani bütün bu ibadetler cüzleri hepsi tevekkül gövdesi üzerinde yükselebilir diyor. Aksi takdirde hep böyle alt tabakalarda kalacaktır. Basit tabakalarda kalacaktır. Seni kamil iman sahibi yapmayacaktır. Ee, Tabi İbn-i Kayyım Rahimallah tevekkülü iman için bir şart olduğunu, tevekkülü İman için bir şart olduğunu, tevekkül olmadığında imanın da olmayacağını söylüyor. Ve diyor ki, hatta Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur diyor. Musa dedi ki ey kavimim eğer Allah'a inandıysanız ve Müslüman kimseler iseniz ona tevekkül edin. Bakın bir şart koşuyor. Diyor inandıysanız ve Müslüman kimseler iseniz sadece ona tevekkül edin. Yani İslam için, iman için bir şart söz konusu. Eğer inandıysanız ve Müslüman kimselerseniz bakın bir şart getiriyor. Sonra nedir o şart? Sadece Allah'a tevekkül edin. İşte i̇bn Kayyım da buradan yola çıkarak zaten ne diyor? Tevekkülün iman için bir şart olduğunu, tevekkül olmadığında da imanın olmayacağını söylüyor. Bu da açıktır. Ama tevekküller derecede derecedir. Kiminin zayıftır, kiminin yüksektir. Ama mutlaka tevekkülün aslı bulunması lazım. Tevekkül kamilen insandan giderse insan dinden çıkar. Ama kimlerinin tevekkülü çok zayıftır. O yüzden birçok gaflete düşebiliyor ve kalbi bazen başkalarına bağlanabiliyor. Şimdi şurada e, son bir kısım var tevekkülle alakalı. ince bir nokta var kısa. O de, değinip dersi bitirelim. Şimdi ilim ehlinden bazıları e, tevekkülü birkaç kısma ayrılmışlardır. Ve bu kısımlardan biri de vekalettir demişlerdir. Tevekkülü kısma ayrılmışlardır. Demişlerdir ki işte caiz olan tevekkül var. Caiz olmayan tevekkül var. İşte cevez... Ce, e, Tevekkülün caiz olan kısmı, burayı dinleyin. Tevekkülün demişlerdir ki caiz olan kısmı vekalettir demişlerdir. Dolayısıyla tevekkülün caiz olan kısmı da vardır şeklinde e, hüküm belirtmişlerdir bazı alimler. E, bunun sebebi de işte dediğim gibi vekaleti tevekkülün içine dahil ettikleri için e, bunu söylemişlerdir. Ancak Allahu u Alem, e, belki benim nefsim için e, daha çok bahse ihtiyacım var ama ee, en azından benim şu an bildiğim ve anladığım kadarıyla e, diğer alimlerin dediği gibi kardeşler, tevekkürle vekalet arasında fark var. Yani tevekkülün caiz olan kısmı yok. Yani Allah'tan başkasına yapılabileceği kısmı yok. Mesela korkuyu düşünün işte, korku Allah'tan başkasına yapılabilir tabii çünkü korkuları ayırıyoruz. Ne diyoruz ibadet korkusu ve tabii korku. Dolayısıyla tabii korkuyu Allah'tan başkasına yapabilirsin. Yine birçok şeyi böyle ayırabiliyoruz, sevgiyi, bir sürü kalp amellerini böyle ayırabiliriz. Ama allah Alem tevekkülün bir ayrımı yok, racı olan görüş. Yani en azından şu ana kadar benim kalbim mutmain olduğu. Yani tevekkül Allah'tan gayesine yapılmaz. E, o yüzden e, vekalet tevekkülün içinde değildir. Evet, diğer alimlerin dediği gibi eğer vekalet tevekkülün içinde olan bir şey olsaydı, e, diyebilirdik ki, e, evet tevekkülün caiz olan kısmı var, caiz olmayan kısmı var. Caiz olan kısmı işte bir insana vekil tayin etmen, işte git su faturamı yatır gibi, onu araya vekil kılman gibi, vekalet vermen gibi diyebilirdik. Ama Allah-u Alem vekalet tevekkülün içine dahil değil ki biz tevekkülü kısımlar ayrılalım. O yüzden tevekkülün allah Alem kısmı yoktur, Allah'tan gayrısına yapılmaz. O yüzden vekalet ayrıdır, tevekkül ayrıdır. Şimdi neden? E şundan dolayı şimdi tevekkülde şu var kardeşler Tevekkülde kulun, herhangi bir kulun yaptığı ameli bizzat kendisinin yapması söz konusu ve sebeplere de bizzat kendisinin sarılması söz konusudur. Doğru mu kardeşler? Mesela biz tevekkülü anlattığımızda ne diyoruz? Tevekkül kulun amelinin, yaptığı ameli bizzat kendisinin yapması ve sebeplere de bizzat kendisinin sarılması. Tevekkül budur doğru mu? Bunda bir sorun yok. Ama vekalette ise tam olarak böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü vekalette kul ne yapar, işi yapmayı kime havale etmiştir, başkasına. Doğru mu? Evet. Yani kalp amelini, kalp kalbi bağlamayı Allah'a yapmıştır. Ama o ameli, e, hangi ameli yapacaksa onu kime vermiştir, onu bir başka birine vermiştir. Hani mesela düşün, e, bir insana bir görev veriyorsun. Diyorsun ki bu görev ancak Allah dilerse olur. Ve o görevin sonuçlanması için, başarıya ulaşabilmesi için sadece Allah'a güveniyorsun kalbini bağlıyorsun. Araya bir insanı e, ve, vekil olarak tayin ediyorsun. O yüzden bu gösteriyor ki vekaletle tevekkül arasında fark var. O yüzden tevekkül caiz değildir ama vekalet caizdir. Çünkü e, burayı vurgulayayım. Tevekkülde dediğimiz gibi kardeşler, ameli bizzat Kulun kendisinin yapması ve sebeplere de bizzat kendisinin sarılması söz konusudur. Vekalet ise bunun aksi nedir? Çünkü vekalette bir kul işi yapmayı başkasına havale etmektedir. Ancak e, yerine başkasını koymak suretiyle Allah'a tevekkül etmektedir. Anladık mı kardeşler? Öyleyse diyoruz ki Allahu Alem tevekkül tek bir kısım olup Allah'tan başkasına yöneltilmesi büyük şirktir ve iman için bir şarttır. Dolayısıyla e, bu ihtilafın şöyle bir semeresi de ortaya çıkıyor. Falan kimseye tevekkül ettim yahut önce Allah'a sonra sana tevekkül ettim gibi sözler ne? Otomatikmen ne olmuş oluyor? Doğru olmamış oluyor. Anladık mı kardeşler? Ama ilk söze göre biraz sanki diyebilirsin sonucu çıkabiliyor. Ama tevekkülü biz her halükarda tek kısım olarak görsek bir kişi bir kişinin şu türlü cümleler kullanması caiz değildir. Falan kimseye tevekkül ettim. Yahut e, önce Allah'a sonra sana tevekkül ettim gibi sözler caiz değildir. Şimdi mesela e, dileme, dilemeyi biz kısımlara ayırıyoruz değil mi Musabet Dilemeyi kısımlara ayırıyoruz. Mesela Allah'ın dilemesi diyoruz bir de insanın dilemesi diyoruz. Doğru mu? Evet. O yüzden bir insan şöyle diyebilir mi? Önce Allah Allah ve sen dilersen diyebilir mi? Diyemez. Ama önce Allah Sonra sen dilersen diyebilir mi? Diyebilir. Doğru mu? Ama tevekkülde kısım olmadığı için işte ihtilaf kendini burada gösteriyor. Önce Allah'a tevekkül ettin sonra sana tevekkül ettin diyemiyorsun. Anladık mı? İşte ihtilaf kendini burada gösteriyor. Ama ilk görüşe göre diyebilirsin vekaleti kastederek gibi. Vekaleti kastederek önce Allah'a sonra sana tevekkül ettin diyebilirsin. Çünkü tevekkülün onlara göre kısımları var. Ama dediğim gibi bu kendi nefsim için söylüyorum. Daha çok bahse ihtiyaç var ama bunu böylece bilin. O yüzden falan kimseye tevekkül ettim yahut da önce Allah sonra tevekkü, sana tevekkül ettim gibi sözler doğru değildir. Bunlar lafsi, şirk anlamında. He? Lafsi. Hatırlıyorsanız biz lafızda denk tutmayı ne olarak isimlendirdik? Şirk. Anladık mı kardeşler lafızda? Yani böyle bu türlü, e, tabii şirkin bir tanımına göre bu türlü, e, lafızlar e, yani sözler lafızda şirke e, götürebilir. Ki bu da küçük şirk oluyor biliyorsunuz. Bir tarife göre. O yüzden e, buna dikkat edelim. Yani Allahu Alem raci olan ki bu racih dediğim gibi bana tam zahire değil. Raci olan tevekkül tek kısımdır. O yüzden Allah'tan başkasına yapılmaz. Önce Allah'a sonra sana tevekkül ettim diyemezsin. Evet burada bırakalım inşallah. Allah Allah-u Muhammed.